yoksullar, düşkünler anası, Zeynep binti Huzeyme radıyallahu anh'a. Zeynep binti Huzeyme ve Zeynep binti Cahş radıyallahu anh'ıma, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin aile halkasına katılan bahtiyarlardan. İsimleri ve ahlakları birbirine benzeyen, müminlerin annesi olma şerefiyle şereflenen, İki annemiz, cömertlikleriyle tanınmış, yoksullara, fakirlere yardım etmeleriyle meşhur olmuş, merhametli, şefkatli, iyiliksever bir ahlaka sahip, gönlü geniş, eli açık, İslam hanımefendilerinden. Zeynep binti Huzeyme radıyallahu anh'a annemize, Ümmül Mesakin, yoksullar, düşkünler anası denirdi. Bu, onun lakabı olmuştu. Cahiliye devrinde bile böyle tanınırdı. Çünkü çok yemek gelirirdi. Eline geçen malı bekletmeden sadaka olarak dağıtırdı. Fakir, yoksul ve muhtaçlara karşı çok merhametliydi. Bizzat kendisi düşkünleri fakirleri arar bulur ve yardım ederdi. İbadete de çok düşkündü. İnfak, şefkat ve merhamet damarları daima açıktı. O, Arabistan'ın en güçlü kabilelerinden olan Amir İbni Sasa kabilesine mensuptu. Kabilesi arasında önemli bir nüfuzu vardı. Onların İslam'la tanışmalarına ve Müslüman olarak şereflenmelerine vesile oldu. Zeynep Binti Huzeyme ilk evliliğini Tufeil İbni Haris'le yaptı. Ondan boşanınca Ubeyde İbni Haris'le evlendi. O da Bedir'de şehit edilince Zeynep radıyallahu anh'a dul kaldı. resul Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, Hicri 3. yılda İslam'ı anlatmak için, Amir İbni i Sasa kabilesine bir grup tebliğ yeri göndermişti. Bunlar, haince pusuya düşürülüp kılıçtan geçirilince, bu kabile ile Müslümanların arası bozuldu. İki cihan güneşi Efendimiz, bu büyük ve güçlü kabileyle düşmanlığın devam etmesini istemedi. Aradaki ilişkilerin düzelmesine vesile olacak bir fırsat bekledi. Zeynep binti Uzeymer radıyallahu anh'a dul kalınca hemen evlenme teklifinde bulundu. Bu şekilde o güçlü kabileyle irtibatı sağlamayı düşündü. Zeynep, amcası Kabisa İbni Amr el-Hilali'yi vekil tayin etti. O da 400 dirhem gümüş mihirle yeğeni Zeynep'i, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e nikahladı. Müminlerin annesi olma şerefini elde eden Zeynep binti Huzeyme radiyallahu anh'a kendine tahsis edilen odasına taşındı. Hazreti Hafsa radiyallahu anh'a ile odaları yan yanaydı. Resulullah'a eş olma mutluluğu içerisinde hayatını devam ettiren bu annemiz ibadete düşkündü. Çokça ibadet yapar, çokça sadaka verirdi. Bu mesut hayat dünyada çok kısa sürdü. Zeynep annemiz, Fahri Kainat Efendimizle ancak 3-4 ay veya 8 ay kadar birlikte yaşadılar. 626 miladi senede, 30 yaşlarındayken ahirete göç etti. Cenaze namazını bizzat resul Ekrem Efendimiz kıldırdı. Baki kabistanına defnedildi. Zeynep binti Huzeyme radıyallahu anh'a annemiz, resul Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz hayattayken vefat eden ikinci ailesi oğlu. Hazreti Hatice radıyallahu anh'a annemize kavuştu. Rabbimiz cümlemizi iki annemizin de şefaatlerine nail eyleye. Amin. Kolu uzun, cömert annemiz Zeynep binti Cahş radıyallahu anha. Zeynep binti Cahş radıyallahu anha, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin Zeynep isimli ikinci hanımı. İslamiyet'i ilk kabul eden hanım sahabilerden. Efendimizin hala kızı. İbadete düşkün oluşu ve cömertliğiyle meşhur. Fakirlerin gariplerin annesi diye anılan takva erlerinden. Kendi el emeğiyle geçinen, dikiş, nakış ve el işi yaparak kazandığı paraları fakirlere infak eden sehavet sahibi bir hanımefendi. Nikahını Allah Teala'nın kıydığı bir bahtiyar. Fahri Kainat Efendimizin ahirete göç eylemesinden sonra kendisine ilk kavuşan annemiz. O BİSET'ten 20 sene önce Mekke'de doğdu. İlk iman edenlerden oldu. Asıl adı Berre'ydi. Resul-i Ekrem onu Zeynep olarak değiştirdi. Babası, Beni Esad kabilesinden Burre olup, annesi de Resulullah'ın halası Ümeyye binti Abdülmuttalip'tir. Abdullah İbn Cahş radıyallahu anh'in kız kardeşidir. O, ilk hicret edenlerle birlikte Mekke'den Medine'ye hicret etti. İlk muhacirlerden oldu. Bekardı. Fahri Kainat Efendimiz onu evlatlığı Zeyd İbni Halise radıyallahu anh ile evlendirmeyi düşünüyordu. Bu vesileyle cahiliye devrinin yanlış adetlerinden birisini daha yıkmayı istiyordu. Kölelerin aşağılanmasını ortadan kaldırmayı ve Allah katında insanların eşit sayıldığını göstermeyi arzu ediyordu. Bu sebepten Zeynep'e dünücü olarak gitti. Zeynep ve kardeşleri bu işi uygun görmediler. Hür bir kadının azatlı biriyle evlenmesi o günkü örfe göre imkan dahilinde değildi. Bunu içlerine sindiremediler. Hatta Zeynep tavrını şu ifadeleriyle ortaya koydu. Ya Resulallah ben senin halanın kızıyım. Ona varmaya razı değilim. Ben Kureyşliyim." dedi. Bu hadise üzerine Allah Teala Ahzab suresi 36. ayeti kerimini nazil buyurdu. Mealen Allah ve Resulü bir işe hüküm verdiği zaman inanmış bir erkek ve kadına o işi kendi isteklerine göre seçme hakkı yoktur. Her kim Allah ve Rasûlü'ne karşı gelirse apaçık bir sapıklığa düşmüş olur. Zeynep binti Cahş radıyallahu anh'a tekrar Rasulullah sallallahu aleyhi ve selleme sordu. ''Ya Rasûlullah sen ile evlenmemi istiyor musun?'' dedi. Efendimiz de ''Evet'' buyurdu. Bunun üzerine Zeynep radıyallahu anh'a ''Rasûlullah'a asi olamam'' dedi. Ve Zeyd radıyallahu anh ile evliliği kabul etti. Bu evlilikte samimi bir aile ortamı oluşmadı. Gönülden gelen bir sevgi ve sıcak bir anlayış hakim olamadı. Beraberlikleri kendilerine mutluluk getirmedi. Rahat, huzurlu bir aile yuvası kurulamadı. Geçimsizlikleri arttı. Bu evliliğin uzun ömürlü olamayacağını sezen Zeyd ibn Harise radıyallahu anh, durumu... Fahri kainat sallallahu aleyhi ve selleme açma zaruretini duydu ve efendimize gelerek, ''Ya Resulallah, ben ailemden ayrılmak istiyorum.'' dedi. İki cihan güneşi efendimiz bu söze üzüldü. Kendisinin sebep olduğu bir yuvanın dağılmasına gönlü razı olmadı. Ona nasihatler etti ve ''Eşini tut, boşama, Allah'tan kork.'' buyurdu. İki cihan güneşi efendimiz bu yuvanın devam etmesi için gayret ediyordu. Fakat gönüller bir defa soğumuştu. Ülfet edebilmek, tahammül gösterebilmek bir hayli zorlaşmıştı. Buna rağmen Zeyd radıyallahu anh tahammül sınırlarını zorlayarak aile hayatını devam ettirmeye çalışıyordu. Fakat insan olarak her şeyimiz sınırlıydı. Geçimsizlikleri son haddine varınca Zeyd radıyallahu anh'in tahammülü kalmadı ve nikah akdini bozmak zorunda kaldı. Zeynep radıyallahu anh'a'yı boşadı. Aile olarak beraberlikleri bir sene devam etmiş oldu. resul Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem bu hadiseye çok üzüldü. Bu yuvanın yıkılmasına, dağılmasına gönlü hiç razı değildi. Zira Toplumdaki yanlış adetleri vesileler bularak kaldırmak istiyordu. Fakat iş böyle neticelenince bir mümini olarak Zeynep radıyallahu anh'ın gönlünü tamir etmek gerekiyordu. Bu nasıl gerçekleşecekti? Cahiliye adetleri toplumu kara bulutlar gibi sarmıştı. Bir kimse evlatlığının hanımıyla evlenemezdi. Allah Teala bu yanlış anlayışların, batıl adetlerin kalkmasını murad etti... Ve çok geçmeden vahyini indirdi. Ahzab suresinin dört ve beşinci ayetleriyle bu konuyu açıklığa kavuşturdu. Şöyle ki, Mealen, Allah, bir adamın içinde iki kalp yaratmadığı gibi, zıhar yaptığınız eşlerinizi de analarınız yerinde tutmadı ve evlatlıklarınızı da öz oğullarınız gibi tanımadı. Bunlar, sizin ağızlarınıza geliveren sözlerden ibarettir. Allah hakkı söyler ve o doğru yolu gösterir. Onları babalarına nispetle çağırın. Bu Allah katında daha doğrudur. Eğer babalarının kim olduğunu bilmiyorsanız, bu takdirde onları din kardeşleriniz ve görüp gözettiğiniz kimseler olarak kabul edin. Yanılarak yaptıklarınızda size vebal yoktur. Fakat kalplerinizin bile bile yöneldiğinde günah vardır. Allah bağışlayandır, esirgeyendir. Bu ayetler nazil olunca azat edilmiş köleler ve evlatlıklar öz babalarının adıyla anılmaya başlandı. Öz babası bilinmeyenler de eski efendilerinin dostu ve din kardeşi oldular. Daha sonraki ayeti kerimelerde de bu konudaki endişeleri izale eden hüküm bildirildi. Allah Teala Ahsap suresi 37 ila 40. ayetlerinde bu hususu şöyle açıkladı. Buyurdu. Mealen Resulüm hani Allah'ın nimet verdiği senin de kendisine iyilik ettiğin kimseye eşini yanında tut Allah'tan kork diyordun.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 Allah'ın kendisine helal kıldığı şeyde peygambere herhangi bir vebal yoktur. Önce gelip geçenler arasında da Allah'ın adeti böyleydi. Allah'ın emri mutlaka yerine gelecek, yazılmış bir kaderdir. O peygamberler ki Allah'ın gönderdiği emirleri duyururlar. Allah'tan korkarlar ve ondan başka kimseden korkmazlar.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 onu gökte Resulüne nikahlamıştır. Zeynep, bize karşı bununla iftihar edecek, övünecektir, dedi. İlahi vahiy ile gerçekleşen bu evlilik, hukuk dışı bir geleneğin, yanlış, batıl adetlerin ortadan kaldırılmasına vesile oldu. Yerleşmiş bazı yanlışların, toplumların hayatından sökülüp atılması, ancak İtiraz edilemez örnekler sayesinde mümkün hale gelmiştir. Efendimizin bu evliliği bu amaca yönelikti. Ahzab suresinin 37. ayeti, Efendimiz'e Aişe annemizin yanındayken indirilmişti. İddeti dolduktan sonra Zeynep radıyallahu anhaya Efendimizin evlilik teklifi ulaştırıldı, o da istihara yapmadan cevap veremeyeceğini belirtti. İki rekat namaz kıldı ve... Ey Rabbim, eğer ben ona layıksam beni onunla evlendir diye dua etti. Daha sonra az önce okumuş olduğumuz ayeti kerime nazil oldu. Resul Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz de Zeynep radıyallahu anhâ'nın Rabbimiz tarafından nikahlarının kıyıldığı ilan edildi. Bu haberi duyan Zeynep annemiz sevincinden bütün mücevherlerini çıkarıp Müjdeyi getiren cariye Seleme'ye verdi, peşinden şükür secdesine kapandı. Zeynep binti Cahş ile iki cihan güneşe efendimiz hicretin beşinci senesinde evlendi. O sırada Zeynep radıyallahu anh'a annemiz 35 yaşlarındaydı. Mükellef bir düğün ziyafeti verildi. Enes İbni Malik radıyallahu anh'in annesi Ümmü Süleym radıyallahu anh'a, o gün Medine hurmasını yağ ile karıştırarak özel bir yemek yaptı. Hays adı verilen bu yemeği Enes birlikte Efendimiz'e gönderdi. Yemek iki kişiye zor yeterdi. Ama Allah dilerse bir orduya yetirirdi. Enes o zamana kadar hiç görmediği bir ile karşılaştı. İki cihan güneşi Efendimiz ona ''Ebu Bekir, Ömer, Osman ve Ali'yi çağır.'' dedi. O da hayretler içerisinde gitti çağırdı. Efendimiz tekrar Enes'e mescitte kim varsa yolda kimi görürsen davet et buyurdu. Enes büsbütün şaşırdı. Bu kadar yemek kime yetecek diye kendi kendine düşünceli bir vaziyette dışarı çıktı. Kimi gördüyse düğün yemeğine çağırdı. Ulaşılabilen ashabın hepsi grup grup gelmeye başladı. Habibi Kibriya sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz yemek kabını ortaya koydu. Bereketlenmesi için dua etti ve ''Onar onar sofraya otursunlar ve herkes önünden yesin.'' buyurdular. Çağrılan herkes o yemekten doyasıya yedi. Enes radıyallahu anh diyor ki ''Yedikçe kaptaki yemek çoğalıyordu. Adeta alttan kaynıyordu.'' Davetlilerin hepsi yedi ve doydu. Getirdiğim yemek aynen ortadaydı. resul Ekrem bana, ''Ya Enes, tabağı kaldır.'' buyurdu. Tabağı ailesinin yanına koydum ve annemin yanına döndüm. Gördüklerimi hayretler içerisinde anneme anlattım. Annem bana, ''Hayret etme, Cenab-ı Hak o yemekten bütün Medinelilerin yemesini dilemiş olsaydı, hepsi de yer ve doyardı.'' dedi bunun bir mucize olduğunu söyledi. Ne iman, ne muhabbet, ne ülfet, ne hizmet, ne teslimiyet. Ey yüceler yücesi Allah'ım, böyle bir iman, ülfet, muhabbet, hizmet ve teslimiyeti bizlere de nasip et. Amin. Zeynep radıyallahu anh'a annemizin düğün ziyafeti tesettür ayetlerinin nüzulüne de vesile oldu. Davetliler yemekten sonra kalkıp gitmişti. Üç kişi vardı ki onlar oturmuş çene çalıyorlardı. İki cihan güneşi Efendimiz onların kalkıp gitmesi için odaya girip çıkıyordu. Fakat onlar bu hareketten anlamıyorlardı. Efendimiz zaman kazanmak için annelerimizin odalarını ayrı ayrı dolaştı geldi. Yine onlar konuşuyordu. Can sıkıcı bu hadise üzerine Allah Teala... Ahzab suresi 53. ayeti celileyi nazil buyurdu. Mealen, ey iman edenler, Peygamber'in evlerine yemeğe davet olunmadan, vaktine de bakmadan girmeyin. Ancak davet edildiğiniz zaman girin. Yemeği yediğinizde hemen dağılın, sohbete dalmayın. Çünkü bu hareketiniz Peygamber'i üzmekte, fakat o size bunu söylemekten utanmaktadır.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 O günden itibaren resul Ekrem Efendimizin aileleri, müminlerin anneleri perde arkasına çekildiler. Kıyamete kadar gelecek İslam hanımefendilerine örnek teşkil ettiler. İnsanlık haysiyet ve şereflerini böylesine titiz davranmak suretiyle muhafaza ettiler. İffet timsali nezih bir hayat sürdüler. Gözler ve gönüller İslam'ın bu güzellikleriyle huzur, ve sükûn buldu. İnsanlık bu ölçülerle mutlu oldu. İnsan kıymeti ancak bu şekilde bilindi. İnsan, insanlığın şerefine erdi. Zeynep binti Cahş radıyallahu anh'a annemiz, ibadete düşkün takva sahibiydi. Çokça nafile namaz kılar, nafile oruç tutardı. resul Ekrem Efendimiz bir gün mescitte iki direk arasında bağlı bir ip gördü. ''Bu ip nedir?'' diye sordu. Ashabı kiram da Zeynep annemizin dediler. Namazda ayakta durmaktan yorulunca bu ipe tutunur diye ilave ettiler. Efendimiz bu hareketten pek hoşlanmadı ve ibadette böyle güçlüye girilmez. Bu ipi çözünüz. Sizler zinde oldukça ayakta kılın.'' buyurdular. O vefakar bir hanımefendiydi. Hakkı teslim ederdi. Dürüstlükten ayrılmazdı. Bir gün... Münafıklar Hazreti Aişe annemize iftira atmışlardı. İki cihan güneşi efendimiz bu konuda Hazreti Ömer, Hazreti Osman, Hazreti Ali radıyallahu anhümün fikirlerini sordu. Bu arada Zeynep radıyallahu anh'a annemizin de görüşünü almak istedi. Bunun üzerine Zeynep annemiz bütün insanlığa örnek olacak şu cevabı verdi. Ya Resulallah, ben işitmediğimi işittim ve Görmediğimi gördüm demekten Allah'a sığınırım. Bu hususlarda kendimi korurum. Onun hakkında vallahi hayırdan başka bir şey bilmiyorum.'' dedi. Bu cevap hem Habibe Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem efendimizi hem de Hazreti Aişe radıyallahu anh'a annemizi çok memnun etti. Zeynep binti Cahş radıyallahu anh'a annemizin en bariz vasıflarından biri de cömertliğiydi. O, dünya malına önem vermezdi. Kendi el emeğiyle geçinirdi. Dikiş ve el işi yapardı. Deri tabaklar, onları diker ve deri eşyalar üretip satardı. Elde ettiği kazancı, Allah yolunda fakir ve yoksullara dağıtırdı. Ömrü boyunca sehavet üzere yaşadı. İnfak etmek onun için büyük bir zevkti. Hazreti Aişe radıyallahu anh'a onun cömertliği hakkında şöyle der. Ben, Dini yaşama konusunda Zeynep'ten daha hayırlı, ondan daha çok Allah'tan korkan, ondan daha doğru sözlü, akraba hakkını ondan daha çok gözeten, Allah'ın rızasını kazanabilmek için fakirlere ondan daha çok sadaka veren bir kadın görmedim. Yine onun cömertliğini ortaya koyan bir örnekte şudur. Hazreti Ömer radıyallahu anh sahabelere hazineden maaş bağlamıştı. Zeynep annemize de bağladığı maaşı gönderdi. Zeynep annemiz bu kadar çok parayı görünce şaşırdı ve ''Allah Ömer'i affetsin, diğer kardeşlerimin hisseleri de bunun içinde mi?'' diye sordu. Parayı getirenler ''Hayır, bunların hepsi senindir'' dediler. Bunun üzerine Zeynep annemiz Subhanallah diyerek örtüsüyle yüzünü kapadı ve hizmetçisine ''Elini sok, o paradan bir avuç al.'' ''Falan oğullarına götür, bir avuç al filana ver.'' diyerek akrabasına ve kimsesizlere dağıttı. Örtünün altında avuçlayacak bir şey kalmadı. Hizmetçisi, ''Ey müminlerin annesi, Allah sizi affetsin, bunda bizim de payımız var.'' dedi. Bu söz üzerine, ''Zeynep annemiz örtünün altında kalanlar da senin olsun.'' dedi ve gelen paranın hepsini dağıttı. Hazreti Ömer radıyallahu anh, Zeynep binti Cahş radiyallahu anh'a annemizin bu davranışından haberdar olunca bin dirhem daha getirdi. Onun kapısında durdu, selam verdi ve ''Gönderdiğin parayı dağıttığını duydum, bari bunları elinde tut.'' dedi. Zeynep radiyallahu anh'a o parayı da ihtiyaç sahiplerine dağıttı. Üstelik ellerini açtı ve bütün samimiyetiyle şöyle dua etti. ''Allah'ım, bundan sonra... ''Beni Ömer'in ihsanını almaya eriştirme. Çünkü bu dünya malı bir fitnedir.'' dedi. Kanaat ve cömertlik büyük bir hazineydi. Fakiri, yoksulu sevindirmek, iki cihan saadetini elde etmekti. Allah için vermek, infak etmek, dağıtmak onun en büyük zevkiydi. O, böylesine yüce hasletlere sahipti. Fahri Kainat Efendimizin vefatından sonra ona ilk kavuşan annemiz oldu.'' ''Bana en önce kavuşacak olanınız, kolu uzun olanınızdır.'' hikmetli sözünün muhatabı olarak devamlı anıldı. Kolu uzun olmak, cömertlikten kinaye olarak söylenmişti. Zeynep binti Cahş radiyallahu anhâ validemizin yapmış olduğu samimi duası, Allah katında kabul buyuruldu. Bir daha maaş alamadı ve hicri 20 yılında, 53 yaşındayken Medine'de vefat etti. Cenaze namazını, Hazreti Ömer radıyallahu anh kıldırdı. Cennetül Baki kabristanlığına defnedildi. Cenab-ı Hak şefaatlerine nail eylesin. Amin.